Onların sözlerini dinleyiniz ve kendilerine uyunuz. Kendisine ihtiyacım olduğu halde Abdullah'ı göndermek suretiyle sizi kendi nefsime tercih ettim. ebul de düeli şöyle anlatıyor. Basra'ya gittiğimde Ebu Nüceyd İmran B., Husayn'ın orada olduğunu öğrendim. Hazreti Ömer onu Basralılara fıkıh öğretmesi için göndermişti.